Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. A little Glow dedi, oktay, sen ne diyorsun? Aynen altına imzamı, altına. Altına imzamı aynen altına imzamı atıyorum, At, aynen oku. altıma imzamı atıyorum, aynen Alt, altıma imza. atıyorum, aynen altıma imzamı atıyorum. <gülüyor> Atma. Ha şimdi at. Aynen altına imzanı atıyorum Far. Oh be yok. Ay abi 5-6 kere söyleyince bir şey değişti. Kuvvetlendi. Anlam kuvvetlendirme İfade diyoruz. İfade değişti edindi. ben de bir şaşırdım. En son senin imzanı atıyordum ben <gülüyor> bunun altına. Neyin altından onu da kafam karıştı. I will glow dedi ya. Aynen. <gülüyor> Aynen abi. Aynen abi. Aynen abi. Aynen abi. Oo, 29 Aralık oldu yahu. Aaa şunun şuradasında 1-2-3 sonuç. Sonuç bugün dahil. Sonuç sayıyoruz sevgili dinleyiciler. Neye sayıyoruz? 2015'e. Ha, tamam. İlla ondan mı geriye sayılacak? Hayır efendim, Bazen sonun... de üçten sayalım. Biraz yavaş saymamız Senin yani. bu alternatif tavırların var ya. <gülüyor> <gülüyor> senin bu ah buç Hınzır Oktay Demirci. Hoş geldiniz Fai Bey, hoş, hoş bulduk, geldiniz hoş Oktay bulduk. Bey, hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Evet, hoş geldiniz. Vallahi hepinize kucak dolusu sevgiler. Serin değil böyle ımıl ımıl bir Ankara sabahı. ımıl mı? E tabi Lodos var galiba. Bence Lodos var. Sence? Lodos bu kadar şey yapıyor mu ya? Soğuk esiyor mu Lodos? Soğuk mu? Eser değil mi? Ben şimdi tabii göreceli yerlerden geldiğim için, dağdan geldiğimiz için, biz dağlı olduğumuz için... Doğru sen... Buralar bize hep sıcak geliyor Oktay. Hoş bir e, Kartalkaya ziyareti yaptın geldim. Evet, baktım ne yaptınız diye. Ondan sonra... Neler oluyor, neler bitiyor Kartalkaya'da? Vallahi e, işte bir değişiklik yok. Aynı. Aynı mı? Aynı. Aynı bıraktığımız gibi. Bizim balkonda çok soğuk <gülüyor> seyredince, bize bir balkona çıktık bir iki sefer, o kadar çok soğuk. Bizim de üst kat ya. E, tabii Ondan yani. mı acaba? Çok, e, çok, Yalıtımı kesin yaptırmalıyız. lazım. Biz de arka odanın şeyini kapattık. Orası da serin oluyor. Seni niye kapattınız? Bakliyat falan koyuyoruz oraya. Hmm, o serin o da serin öyle. duruyor. Ev büyük olunca Ev tabii. büyük olunca haliyle. Çeşit, çeşit değerlendirme evet. yöntemleri. Yok beni arka odası. Varsa hava yoksa bahsettiğimiz çatı katından bahsedebilirim sana. Esiyordur orası eser, ama mı? Eser. Esmez. Esince çok soğuk oluyor. Sizler de <gülüyor> evlerinizden bahsetmek istiyorsanız bizi arayabilirsiniz. Evet, sizin yani sizin, sizin evinizde neresi soğuk? Ne <gülüyor> oluyor. Mesela bazılarının apartmanda oturuyorlar. Apartman boşluğu çok soğuk oluyor. Bazılarının birçok dinleyicimiz benim eminim kapalı balkonu vardır mesela. Evet. Balkona çıkıyoruz. Yine burası da sıcak. Maşallah. Güzel yani burası da falan diyenler. Oturulur vardır. burada diyenler oluyor tabii. Tabii. tabii. Ama herkesin balkonu öyle değil. Herkesin balkonu. Senin balkonun ayrı. Benim Bizim balkonumuz, balkonumuz ayrı. ayrı. Küfür küfür. Genelde böyle olumlu bir şey için kullanılır değil mi? Evet. Mesela küfür küfür esiyor. Yani güzel esiyor anlamında. Küfür küfür esiyor. Yani o esmesi bana iyi geliyor. Mesela soğukta üşüten Ama mesela kış aylarında... esmesinden rahatsız olursan He. hayvan gibi esiyor diyebilirsin mesela. O senin rahatsız olduğunun anlamına gelir. Yani soğukta mesela kış aylarında esen rüzgara kütür kütür mi diyeceğiz o zaman? Aha, Yaz kü aylarında kütür küfür. Kütür kütür esiyor vallahi. <gülüyor> kütür kütür esiyor. Çünkü yüze çarpar biliyorsunuz. tabii. küt kü diye yüzüne çarpar. Insanı. O da kütür kütür. O da kütür kütür olur. Ama yaz aylarında küfür. Küfür. Küf. <gülüyor> Günaydın sevgili dinleyiciler. Pazar günü felaket pazarıydı. Evet hakikaten, hakikaten ya gün. neymiş? 2014'te bir son günlerinde. Şey eksiği mi vardı acaba? Felaket eksiği vardı da onları mı tamamlıyorlar alelacele? Herhalde o biraz şey oluyor. Fahir bu arada e, senin mikrofonunda bir şey mi var acaba? Zınır kavanozu yani kapağı açık kavanoz Bakayım. şey tınlaması oluyor. İyi miyim? Bilmiyorum Belki benim ya. sesimden kaynaklıdır bilmiyorum Yok, yani. senin sesinden değildi de, bence. Benim tamamen... hatamdan kaynaklıdır. Ha, bakayım. Mikrofondan biraz. Mikrofondan. Herhalde bir mikrofondan kaynaklıdır. Şu anda sıkıştırılmış gibi geldi. Hafif sıkıştırıldı. Çok güzel oldu. Tamam. Valla 2014'te bir felaket eksiği mi vardı nedir bilmiyorum. Yani de ee, dün bir uçak kayboldu yine. İki tane feribot kazası haberi geldi. Bir tanesi yandı bir tanesi battı. Alan böyle bir. Nerede şimdi uçak? Bir tane Brezilya'da helikopter düşmüş dün. Acaba bunları bize haber vermiyorlardı da son dakikada mı haber verdiler oktan? 2014'de yazalım bunları diye mi ha, haber yani veriyor? Yani öyle mi? bir şey de var olabilir bilmiyorum. Yani söylemiyorlardı canım sıkılmasın diye. Ben en son hafta Hı. sonu daha gittim diye. Aa ne olacaksa olsun diye bu haberleri onun için mi çıkardılar? Ben biraz olur? endişelendim yani. Bir de sana gereksiz gereksiz abi dikkatli ol falan filan dedim evet ben abi. telefonda. Evet ben de ondan rahatsız oldum. İki Sonra... üç kere söyledim ben sana onu fark ettin değil mi? Evet. Yani bir tanesi hani bu olaylardan haberim yoktu bu kötü... İçine de uyuyorsun. Sen bir huysuzlanmaya başlıyorsun, hissediyorsun. Evet, ben dün güzel de uyuyamadım, hissettim ben. <gülüyor> Durup dururken bağırma falan başladım. Demek ki bana şey oldu. Bir malum oldu. Endonezya'nın e, Surabaya adasından Singapur'a giden Air Asia uçağı kalktıktan 42 dakika sonra e, irtibat kopuyor uçakla. Biliyorsun bir yine bir kaybolan uçak vardı Mart'ta Malezya uçağı. Ee, ha, ama başka bir firmanın da Malezya'dan Pekin'e evet evet o başka firmanın da e, Pekin'e 239 yolcusuyla beraber kaybolmuştu ve hala da bulunamadı evet. benzer bir durum var diyor e, uzmanlar kayboldu ne olduğu belli değil uçak koca uçağı nasıl kaybedersiniz ben İnsan bazen kendisiyle herhalde şey yapıyor yani böyle bir kendimizi mi büyütüyoruz ne yapıyoruz? Teknolojimiz çok ilerledi artık yani radarlarla bilmem nere, her yerden biz sinyallerle takip ediyoruz falan filan diye böyle rahat rahat konuşuyoruz ama koca uçağı da kaybediyoruz bir taraftan. Kaybolmuş ben dün şeyi e, izledim bu uçağın rutasını hı hı. böyle işte Endonezya'dan çıkıyor tam şeye doğru Singapur'a doğru yaklaşırken bir yoğun hava trafiği var orada. Fahir, biraz da tabii küçük ölçekte izlediğin için. Yani yani oradan pek çok vızır gördüm. Vızır vızır. Aman dikkat. Yani bu kaybolan uçağın rotası, rotası dışında diyor uçaklara şey yaptım ama ama bunlar üst üste gelecek. Ama bunlar bir şey olmaz. Yani bir, bir orada bir yoğunluk var. Yoğunluktan evet. ziyade bir de çözülemeyen bir şey de var. Yani. Ne oldu bilmiyorum. bu şeytan üçgeni gibi mi diyorsun Oktay? Vallahi bilmiyorum bu Malezya ile ilgili zaten pek çok şey vardı. Yine mi? Ee, teori vardı. Yok işte kayboldu, yok uzaylılar kaçırdı, yok bilmem kim düşürdü. İşte yok enkazını buldular da bul, bulmadık Bulundur. diyorlar ha. falan filan bilmem ne bir sürü bir şey. Ondan sonra aynı bölgede e, aşağı yukarı bir bulutlar varmış. O bulutların içine girdiği zaman bu uçaklar... Şimşek, şimşek falan filan da şey yapıyormuş. Ne, yıldırım yıldırım düşüyormuş, yıldırım düşüyormuş ha. O bir hangi dilde konuşuyorsun ama Şimşek düşmesi ne demek? Yıldırım, <gülüyor> yıldırım düşüyor. Şimşekler yani. çakar, yıldırımlar düşer. Herhalde yani şimdi uçak korkusu olan dinleyicilerimiz vardır. Onların yani yanı başında böyle vir vir konuşmak da Vallahi çok değil ama yani bir uçağa da yıldırım düşmesi galiba en korkun şey. Yani feribota yangın çıkması gibi bir şey. Çok doğru söyledin Oktay. vallahi güzel benzeşme oldu. O, habere geçiyorsun galiba. Feribot nerede yandı? <gülüyor> Yok geç, geçmek istemiyorum da yani ben onu da düşündüm. Bir tanesi yandı bir tanesi battı ya. Batan nerede battı yanan nerede? İkisi ya... de Adriatik'te. İkisi de Adriyatik'te. İkisi de Adriyatik'te. Uzaylılar demek ki iki bölgede takılıyorlar Oktay. Bir tanesi Yunanistan İtalya e, seferi yapan o yangın çıkan o. E, diğeri de İtalya'ya doğru giden yine Türkiye'den kalkmış İtalya'ya giden Feribot'tan bir tanesi Türk feribotu zaten Türk gemisi. Battı mı o? o? battı. Yük gemisi. Ha yük gemisi. O battı. ama galiba şey ya. Yani batan kemiden benim bir böyle bir şey sunulsa bana. Efendim Oktay Bey bir gemiyle size veda edeceğiz. O geminin yanmasını mı yoksa batmasını mı istersiniz içinde olduğunuz geminin falan dese ben galiba batanı tercih ederim. Yani felaketlerden seçeneği <gülüyor> çoktan seçmeli bir felaket <gülüyor> çoktan seçecek olsanız bunu seçiyorsunuz ya. anladım. Yani yanması bir feribotun galiba... Çok acı. Ya çok korkunç daha doğrusu çok acı dediğim özürle nasıl korkunç. ifade edeceğimi bilemiyorum Oktay da bir Allah tüylerim diken diken çok oldu. Korkunç, sabah öyle... sabah bir şey yaptı Oktay Allah Nadir pazar günü felaket felaket haberleriyle dolu bir pazar günü geçirdik Fahir. Anladım senin suçun değil bu tamamen bizim hatamız. Yani böyle sadece rüzgar keşke, keşke kütür kütür esseydi ile kalsaydı bu pazar günü. Vallahi. O zaman ben sana bir tane... Ne? sıkalım şey... dişimizi. Kaç gün kaldı? 3 gün İki. kaldı. Valla bu 2014'de el birliğiyle temizleyeceğiz. Ortada bir 2014 var. El birliğiyle temizleyeceğiz. 2015'te de. böyle şeyler olmayacak. Evet. İnşallah. Umut ediyoruz. Ve o zaman sana hani bari şey olsun. Al. Bak bunlar senin keyifin yerine gelir. Hoş bir... Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Günaydın sevgili dinleyiciler 8.55 oldu saatimiz. Modern Sabahlar devam ediyor. Şöyle bir bakıyoruz gündemimizde neler var diye. Felaket haberlerini verdik. Üzerimizden gitti. Bir mutlu haberle bari devam edelim de. Buyurun Fahir Bey. Herkes çok sevindi. Oh be. Ee, sevgili Adel'den müjdeli haber geldi. Ha ne olmuş? Ee, i̇şte biliyorsun Sanval Like You gibi hüzünlü şarkılarıyla sevilen İngiliz şarkıcı Adel (parantezi içi 26. Sevgilisi... Bir de Adel'in da Adel tutuyor. Tabi. Vallahi sürüncünü yediriyor. Tutuyor. Ee, aynı şekilde bir mesela ülkemizde de Demet e Kalın vardır öyle. Net duası tutan mı? <gülüyor> Çok tutar. Yani biraz da ısrarcı olmak lazım anladığım kadarıyla bedduada ama e, tabii. tutar ondan sonra. Bedduada asıl olan tutarlılıktır. <gülüyor> Tutarlılık ve ısrarcı, evet. ısrardır. Şarkıcı 2012'de herkes beni e, yasta zannediyor. Hastayım kimse bilmiyor diye demişti. Acı içinde zannediyor artık ayrılık şarkısı yazmayacağım diyerek kendisini 10 gram'ı kazandıran tarzından vazgeçmişti. Aa. O biliyorsun o bir süredir hep üzülüyorduk. Yahu nerede bu kadın ne yapıyor ne ediyor diye nihayet sevgilisiyle ayrıldı. <gülüyor> ayrıldı. Vallahi şimdi bu da, herkes bu da adalet bir müjde mi oldu? Vallahi Adelseverler severler müjde ayrılık haberi geldi. Yine şahane ayrılık şarkılarına e, bir hüzünbaz 2015 bizi bekliyor. Yani ilk 6 ayında patlatır gibi geliyor bana. Hmm, önümüzdeki günlerde o zaman 6 ay kalmaz herhalde. Bence hemen şey olur. Bir beddua şarkıları gelir yani. Vallahi sürüm sürüm sürünsün. E, o artık sevgilisi Simon ne yaptıysa Simon 40 yaşında parantez içinde ayrıldılar. Melek yavrusu var biliyorsun Adel'le. Göreceğiz bakalım bundan sonra ne olacak diye. Hadi bakalım mutluluklar. Yani Aa. bu kararı aldıklarına göre herhalde doğrudur Doğru Fahir. bir Yani koca koca insanlar. Sen ne diyorsun Ege? Gerçekten böyle mi? Yalnız Ege... Ege yok gelmedi. Adel Aa! beni neden yoruyorsun? Aa. Aa vallahi. E, Niye mi açmıyorsun abi adamın? Abi açayım ya. Sen sen iste ben açayım. Sen diyeceksin ben yapacağım Oktay. Biz iş... saattir burada adam adamın sesi duyulmadı ya yayında. Adamın... İki saattir burada bir aç mikrofonu sen de Fahir az değilsin ha. Fahir mikserin başına oturunca hep böyle zaten. Ha dur Fahir mikserin başına oturdu. Ha al. Al işte sana. O zaman Çin'e gidelim. Çin'de e, tasarım alanında bir ödül daha geldi. E, ODTÜ'den öğretim Çin üyesi e, Hakan Gürsu Daha önce de Hakan Hoca'nın projelerini Hoca e, burada, burada konuşmuştuk. Hatırlamıyorum ben şu anda ama Hakan Hoca ayıp değilse ama projelerini konuştuk biliyorum. Çünkü o Hakan Hoca'nın şey vardı ben özel hayatımda değil projelerimle gündeme, gündeme gelmek. gelmek istiyorum. Ve bir, biz doğru. burada projeleriyle onu gündeme almıştık. Doğru. Bir projesi daha Çin'de ödül aldı. En prestijli e, tasarım alanındaki ödüllerini sahiplerini bulduğu tasarım Çin yarışmasında. Çin Efendim? Çin TASPRES. Çin TASPRES. Çin, Çin tasarım, tasarım prestij. Pro... Çin prestij ödülleri sahiplerini öt. buldu. Ve ÖT. öt. E, ne almış? Altın ÖT ödülünü bu sene Hakan Hoca'ya veriyoruz. Topuk Dikenine karşı. TORKIA isimli tasarımında taşınabilir şarj ve aydınlatma ünitesi Taşınabilir şarj Hocam taşınabilir şarj Şarj her yerde taşınabilir benim bildiğim Taşınabilir biliyorum. jars <gülüyor> ha, Ama bunun esprisi güneş e, enerjisiyle Solar diyorsun Oktay şa Pardon özür dilerim <gülüyor> yani, Biraz bilimsel son konuş Sonar Sonar teknolojisi Sonar mı söylüyorum. solar mı Sonar sesler Solar güneşler Ya bak Güneş veya güneşler Teşekkür ederiz. Valla aramızda bilme en yatkın adamın kim olduğu açıkça ortaya çıktı. Bilim dil de yabancı dil diyelim. <gülüyor> Doğru abi hep Anadolu sesi <gülüyor> faktörünü unutuyorum ya. Enerji kaynağı olarak güneşi kullanan bu ıı, şarj ve aydınlatma ünitesi elde ettiği enerjinin mesela neyde kullanılabilir? Şarjda. Telefon. telefonu. <gülüyor> evet. Gibi. Fazla şarjı olan var mı? Hop güneşe. Biraz büyük gibi geldi ama bu fotoğrafı da yakından çekmiş olabilirler. Aman Oktay her çok şey ilk başta büyük de. oluyor da sonra küçülü küçülü veriyor. Yavaş yavaş. Bazen gene bir... büyüyor. Telefonlar ne güzel küçülmüştü. Dana kadar oldu yine. Ama demek ki biz insan olarak iri şeylerden, iri iri şeylerden hoşlanıyoruz. Ama bir yere kadar. Bundan daha çok büyümez herhalde artık. Telefonlar mı? Hı. Ee, büyür diyorlar. <gülüyor> en son o. En son bu demiş. Ee, Hakan Gürsün'ün bir fotoğrafı var Hakan hocamızın. Ee, hemen yanında o fotoğrafın yanında bu işte e, şarz güneş enerjisini kullanan e, bu ünite enerji ünitesinin fotoğrafı var. Bir de onun yanında bir tane çay bardağı ve çay var. Yani yarım mı, mı yoksa içilmiş mi? Yarım da değil böyle iki, i̇ki alınılmış. Yani o şeyi gösteriyor aslında yani aletin ne kadar hızlı çalıştığını gösteriyor. Yani abi şunu bir açayım şarj ederken bir çay içeyim full şarjda devam edeyim. O mu acaba ya? İki Tabii. fırt alıncaya kadar orada Hakan Hoca alt şeyi vermiş. Hakan Hoca'nın hemen önünde sağ tarafında bu çay bardağı cam bir şekilde kulplu. Bu büyük büyük de. yok büyük olanlarla olan kupa boyutunda. Hmm. Hemen sol tarafında da bu yeni tasarımının. Hoşbeş var, var? var? Yanında da hoşbeş varmış. <gülüyor> çok iyi gidiyor ya demiş. vallahi çayla hoşbeş çok iyi gidiyor. Bu Bütün <gülüyor> tasarımlarımı hoşbeşe borçluyum. Maket yedim ya demiş tek başına. <gülüyor> Abur bur yok yanında. Herhalde o odasında kaldı. Çin'deki bir fotoğraf büyük ihtimalle ee, öyle bir. Ama Çin'e Çin e gidenlerde öyle bir sıkıntı oluyor ya. Ne yiyeceğiz? Mu? Vallahi yani orada yemek biraz sıkıntı oluyor bazılarında. herkesle de değil ama bazılarında sıkıntı oluyor. Ne yiyeceğiz? Aç kalacağız diye buradan yükleyip yükleyip götürüyorlar. Ve İstanbul'a gelen bir konuk vardı. Ee, daha önce de konuşmuştuk. Ee, Genç of Thrones dizisinin Aa, evet. dev adamı, o canlandıran DG. Christian Nef. Nair <gülüyor> e, İstanbul Ne gelmiş gelmişti Oktay? DJ'lik için DJ'lik yapmaya, yapmaya gelmiş e, DJ'lik Lini gerçekleştirmiş... ...müzikseverlerle şey buluşmuş... ...adını mı kullanıyor... ...Digi Hodo diye mi gidiyor... ...yoksa... ...Digi Yok. adı farklı mı... ...valla adını kullan, ...kendi adını kullanıyor... ...Kristian... ...Digi Christian diye kullanıyor... ...ama herkes... ...Gains of Transl'a ilgili soru sormuş... ...Odur da odur... ...ne oldu... ...işte çocuğu taşımak Bi zor oluyor mu... ...bizi de sırtına evet. alsan ya baby... <gülüyor> ...aa... ...valla ben de görsem onu... O Ama o adamı görmez misin ya? ya? o adamı Sırtın görüp de mi? tabii sırtına çıkmamak mümkün abi, değil ki adamdı. Resmen sırtta bir adam taşımak için yaratılmış Valla ya. o sorulara vermiş cevaplarını. Digi Cristian demiş ki yani ilk başta demiş e, zor oluyor. <gülüyor> başladığı <gülüyor> zaman ufak tefekti demiş. Şimdi 1.70 oldu demiş. Vallahi bu buraların buraları mı ağrıyor diye açıklamaları var. Ondan sonra tek umudum annesi demiş. Annesi az yediriyor demiş. İyi iyi. Böyle bu açıklamayı yaptı. Yani digi ile ilgili bir şey sorulmadı da <gülüyor> kendisine bomba ile ilgili. Dizi ile ilgili sordular. Neydi çocuk çağzını adı? Brand. Hayır şey adı ya. Normal sivildeki adı. Ha sivildeki adı. İlikatını Sivil nereden bile ben Hodor'un da sivildeki adını bilmiyorum. Yeni Şeyi duydum de, senden. D.G. Chris diye. <gülüyor> D.G. Chris ülkemize gelmiş. Kim da, gelmiş hiç ben oralı olmuyorum. Hodor geldi DC dese. O da bir şey yani, herhalde. ne yapıyor? Da. Neciymiş? Hangisi? Okula gidiyor. Çocuk mu? Okula o, mı gidiyor? Okula D.G. Gidiyor. değil mi? <gülüyor> Okul <gülüyor> radyosunda çalıyormuş o da. Okula, <gülüyor> okula gidiyormuş o da. Aa, i̇şte bakalım 1.70 olmuş. Oktay ben bu elektronik müziğe meraklıyımdır biraz. Başka hangi D.G.'ler gidiyor? <gülüyor> Bazı DJ'ler ülkemize geliyor. <gülüyor> DJ. Herkes DJ olabilir ya. Ben sana DJ Herkes olamazsın DJ demedim. Hodor olamazsın Bobo bo, bo, olamazsın. Bobo vardı bir zamanlar. Şimdi artık DJ, Hodor. Hodor, Modor, Bobo derken hadi e, bakalım. DJ Fahir. Evet canım. Bu saatin son şarkısını mı dinleyeceğiz? Bu saatin ne son şarkı? Bu saati geçireli çok oldu Ege Bey. Kusura bakmayın yani. Aman DJ Fahir. Sinirlendi DJ Fahir sinirlendi. <gülüyor> ne yapacağız şimdi? Vallahi ne yapacağız onu her şekilde zaman gösterecek. Şöyle bir şey yapalım isterseniz. Şöyle <gülüyor> ama, bir şey. Ama D.C. Fahir ne yapacaksın? Al şöyle bir şey yapacağım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar <gülüyor> 9-13 saat muhabbeten sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler 29 Aralık 2014 Pazartesi sabahı yılın artık son kasmaları son günlere gündemiyoruz zaten bunlara yani, kas kas kasma diyoruz tabi canım tamam. yerine oturtmak istersin ya böyle çemberi çekersin çekersin lıp diye oturur en son kasıyoruz işte bir de bir şey yapacak insanlar da bugünlerde yapmıyorlar çünkü almanaklara giremezler çoktan basıldı gitti falan Hatırlarsınız Benazir Hazir Butlu'nun başına geleni. Yılın son günlerinde suikasta uğramıştı. O yılın önemli olayları arasında sayılmayı unuttu insanlar yani. O ertesi seneye <gülüyor> giriyor galiba. İşte böyle aralıktan böyle... aralığa mı oluyor acaba? Nasıl takvimleri şey yapıyorlar hani 3-5 gün aralıktan başlatıyorlar? Takvimlerden haberin yok geçiyor Şarkı yıllar. çalmaya başlayınca fayene aklına geldi o şarkı. Aynısı. <gülüyor> aynısı. Aynısı çünkü. Aynısı aynısı. Yeni cezalar belli oldu. Çevre kanunu uyarınca verilecek idari para cezaları 2015'ten itibaren canları yakmaya devam edeceği ha, benzer. Ha zaman bugün yapacağız ne yapacaksak. Evet. Ucuz ucuz. Evet. Halka açık alanlarda sigara izmariti, ambalaj gibi atıklar atarak çevreyi kirletmek suretiyle terbiyesizlik yapanların cezası en ağır şekilde. Kınama olacak. 186 liraya çıkarıldı. Kabahatler kanunu bu. Evet kabahatler kanunu. diyorsun sonra... ki sadece kalabalık içinde kabahatini gördüğünde ceza kesilecek. Hayır hayır, sen, hayır o kabahate o, şey o da kabahate da girer. Ee, gürültü kirliliği yaratmanın cezası konutlarda 770 lira. Efendime söyleyeyim eğer bir iş yeriyseniz 23.250 lira. Gürültü kirliliği konusu çok hassas. Özellikle konutlarda. Yani neye gürültü kirliliği deniyor? İlla müzik mi olacak? Evet bağıran çağıran çocuklar Tabii tepinen çocuklar, tepinen tak, çiftler tak tak tak diye böyle e, şeyle Topuklu ayakkabıyla evde takunya dolaşacağım mı? Ha. Takunya mı? He Takunya'yı Veya işte, normal terlik gibi görüyorsun Üstünde cici cici bir cici resimler var Ama tak tak tak diye ses geliyor Vallahi... Bir de bazen çocuk çocuk dedin sen Çocuksuz ailelerde de çok şey geliyor ee, Çocuksuz te davranışlar Tepinen çiftler diye bir şey var Doğru. Mesela o kabahatler kanununa giriyor mu? Yoksa bakayım, özel hayatı, efendim. Teplen çiftler giriyor abi. Hassas konu çünkü. Hassas yani. konu, onu ama sana kimisine işte o çiftte tepinme geliyordur, öbür çiftte gürültü geliyordur. Yani onun şeyi yok. Tabii ki orada yetkili kurullar oluşturulacak, onlar karar verecek. Bir tepinin desibelini ölçeceğiz diyecekler. Yani. Nasıl? Ailede desibelini... gelip ölçüyorlar desibeli. Artık o gürültüye mi girer yoksa özel hayatın gizliliğine mi girer? Onları o kurul kararınca şey yapılacak. Yoksa Hı. oho işimiz var, işimiz var. Asas konu. Ee, apartman al. mesela tam misafirini uğurlarken zamanında ne güzel uyarıcı bir film vardı onunla. Ee, apartman boşluğunda ne konuşma o? cezası. Boşlukta konuşma. Misafirini uğurluyorsun tam ha. kapı ağzında sohbet oluyor. O ne ya, ben Adam karşı kapıyı onu. açıp sandalye çıkartıyordu ya. Ya bunlar tam kalk. Aa, ya ben hiç hatırlamıyorum Kalkma sohbetleri vardır ya böyle. KDV tam... ile aynı dönem şey yapılıyordu hani işte hani ne derler ona misafirlikten uğurlayacak tam kalkıyorlar orada bir çeneye vurur ya insanlar kapı önünde Kapağın ayakkabı aslında. giyer he. ondan sonra kapı açılır da gır gır gır vır Konuşurlar, vır dır dır dır, bir türlü bitmez tamam. hava da eğer soğuk değilse mesela apartman boşluğu iyi ısıtılıyorsa kapı da açık gar gar gar gar gar gar gar oradaki gar gar. sohbet çok tatlı oluyor yalnız yani. evet olur sohbet, yani hakikaten. çok özür dilerim şimdi yani bu kamu, esprili kamu spotuna da şey yapmak istemem ama yani orada eğer apartmanın ışığını kullanmıyorsan Mesela kendi ayakkabılarını giydin kapıyı açtın. O şeyde kendi tam, veda kullandım. ışığı diye bir şey vardır ya evlerde. O veda ışığını açtın mesela. Antre'nin orada... ışığı mı diyorsun? Antre. Bilmiyorum düz ücüsleyeyim ben. <gülüyor> Bilmiyorum nereye ben istemiyorum. Işte, <gülüyor> beni Fransız mürebbiyeler büyüttüğü için antre diye. Gerçi yani. orada da ses gürültü gidiyordur. E, gider tabii. İşte Hı. orada hani adamcağız karşı tarafta bunlar dayanamıyorlar. Bu ne gürültü diye en ha, son karşı çıkarıp, komşu sandalye, şey he, karşı komşu çıkarıp sandalye koyuyordu. Ne güzel bir dönem kamu spotları hep eğlenceliymiş. Çok güzeldi değil. Mi? Şimdi Şimdi hep... Hakikaten ha. Acıklı acıklı. Ter kokusu bir... kamu spotunu hatırlıyor musunuz? Hayır. Aa, ter kokusu aman böyle kesif kesif kokuyor diye. Bir tane de orada hanımefendi vardı. Nerede otobüste vardı. mi? Yok yok. Ya, otobüste falan değil iş yerindeydi de Hı. bir tane kadın var oh mis gibi kokuyor falan. Çay çorbaya bakıyordu. Hı. Ondan sonra siz ne yapıyorsunuz böyle güzel kokuyorsunuz. Her gün ellerimi şeylerimi böyle e, sabunlu suyla mis gibi kokuyorum. Böyle bir havasını dağıtıyordu kadıncağız. Ter kokan kimse yok. Telkokan Buradan, var bir tane <gülüyor> bu at, şey bir adam var o hani, bir birileri kokuyor işte hani böyle temizliğe dikkat edin hijyeninizi aman ihmal etmeyin diye böyle bir kamu spotu vardı. Hmm. Şimdi de mesela benim beğendiğim kamu spotlarından biri her seferinde ders çıkarmaya çalışıyorum henüz çıkaramadım. Verimlilik toprak arazilerine inşaat yapmayın diye bir kamu spotu var ya. Tamam falan diyorum ama hiçbir seferinde şey yapamıyorum. Ne yapmam lazım ya da ne yapmamam lazım efendim <gülüyor> verimli diye. Eyle bir alasın gelmiyor değil mi? Bir yıkanayım o zaman. Evet da. böyle boş boş bir sonraki reklamı heyecanla <gülüyor> bekliyorum. Yani anlamıyorum çünkü. İşte verim, verimli lazım? tarım arazim yok ya Oktay. Tanıdığım oyunun. da yok. Yani o verimli toprak arazisini verimli tarım İnşaat arazisi. İnşaat yapacak bir tanıdım olsa aman abi verimli <gülüyor> Yapmayın, toprak arazime yapma ne kadar bir, verimli Biri de yok yani yanımda yamacımda çevremde. vallahi en büyük eksiğimiz verimli tarım arazisine sahip olamamamız. Olsa biz orada ya o. Zaten yapmayız. Zaten yapmayız. Yapmayız bir de oradan güzel tarımdan da güzel şey yaparız yani. Herhalde o zamanlar etkili de az kanal var diye herhalde. Şimdi millet kamu spotu başlayınca başka kanala geçiyor Aa, galiba. Şey, çok biz anız konusunda ne kadar bilinçliyiz. Evet. Hiç anız yakmadık bugüne kadar. Onuzu yakmanın ne kadar tehlikeli bir şey oldu. Traktörü şaha kaldırmanın da biliyorsun şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> Traktörü şaha kaldırmayın diye. E şey vardı, <gülüyor> evet onu hatırlıyorum. Banklara ile adınızı kazımayın, kakmayın diye. Evet kakmayın diye. Bir de mandalina kabuklarını dışarı atınca o oradan geliyordu tak diye alıyordu yerden şaka. arabanın evet, içine atıyordu. Ve bunlar, bunlar, işte bunlar esprili ya. kamu spotuydu. Şimdi kamu spotların esprisi yok. Es evet. Ben Şakası yok şey daha mesela. doğrusu. Espirisi var da. Kamu spotu etkisiyle galiba. Hiç bugüne kadar bir şeye kazımadım ismimi. Abi şey vardı. Kapalı ayranın içine nakşedilmiş trende sizi başkaları ikram ederse içmeyin diye. O dönem diye. ayrandan soğudum. Hala içemem yani. <gülüyor> Valla trende veriyorlardı ya kapalı ayran ikram ediyorlardı. O da içiyordu böyle of oh falan diye uykuya doluyordu da onu soyup soğana çeviriyorlardı. Ben de kuşetli trenden soğudum o zaman. Evet abi trene yani. bir O zamandan beri bizim yasaktır ailede. Aman sakın treni. Şuraya trenle gideceğiz. Hayır efendim uçakla. Ayran verir Şuraya gidiyorsunuz. Hayır yine Trenle git. gideceğim. Hayır feribotla. Efendim, Tren feribot yanmış. Git. Hayır trenle değil. Trenle yine git de o şeyle, kapılı şeyle alma. Hem pahalı... Bu kapılı olan vagon, şeyli vagon değil. Ne ona kuşetli mi deniyor? Kuşetli kuşetli galiba o işte. Kapısı olup dört kişinin oturduğu iski tip Hı -hı. tren. Kuşetli yata yatar pozisyonda gidebildiğine kuşetli denmiyor mu? Ona yataklı deniyor. Yataklı deniyor. Gerçi ile yataklı aynı. Kuşetli de Fransızca. Kuşetteyim kuşette kuşette aklım gitti bir kıza işte. Seçme dersimiz Fransızca. Aa, çok Anladın iyi gel. Vallahi bravo. <gülüyor> Devam edelim o zaman. Buyurun. Fayda. Neler oluyor neler bitiyor dünyamızda? <gülüyor> hava soğumuş. Van'da Van Çaldıran'da e -35 derece bayrak dondu. Haberleri bugün gazetelerde. Nasıl dondu peki? Böyle. Böyle dalgalanırken, dalgalanırken açık donmuş. donmuş açık böyle... açık açık halde. yani çok havalı e, güzel tırıyor. o aslında ya. Yani onlar da öyle demişler zaten. Çok iyi oldu ya. Açıkken donması çok kapalıyken de olsa yani. çünkü bir esprisi yok demişler. Kedileriyle evlenen kadın bugün gazetelere düştü. İngiltere'de yaşayan de? mutsuz Barbarella, elektrik Barbarella diye de geçer. Parantezi içi 48 mutsuz birkaç birkaç ilişkinin ardından, mutsuz birkaç ilişki dediğimde 30-35 ilişkinin ardından. 7 yıllık ilişkisi de hayal kırıklığıyla sonuçlanınca bir karar aldı. Nasıl bir karar aldı? Radikal bir karar aldı. Eee <gülüyor> arada mutluluğu insanlarda blaming dedi ve iki kedisiyle evlenme kararı aldı. Vallahi Barbarella hanım kedilerle evlenecek noktaya gittiyse o mutsuz ilişkilerin sebebi de biraz Barbarella hanımdır yani. Yani Habire her tartışmada vallahi kedilerle evlensem hap senden iyidir diyorsa adamlarda çok durmuyor. çok yani. hakikaten durmuyor. İki kedisiyle evlendi. Bilgisayar İki kediyle. İki kediyle. Poligami yaptı yani bu da. Vallahi hakikaten bir de bir taraftan radikal deyince bayağı ultra radikal bir karar İngiltere'de bu. İngiltere'de miydi bu? İngiltere'deydi. İngiltere'de kediyle evlenmek serbest, e, serbest mi? Ama i̇ki çok... kediyle evlenmek Kuhularla serbest. Ama bunlar evlenemiyorsun çünkü kuğular tamamen kraliyetin olduğu için kralçenin kraliyetin lazım. Kraliyet. Onlar gerekiyor. Kediler orada serbest biliyorsun. Kediler kralçenin değil. Onlar arşi döküllerinin. Kırmamak için mi ikisiyle birlikte evlendi? E yani kediyle. hak geçmesin demiş. Hak geçmesin. Şimdi biriyle evlense diğerine ne olur? Hak geçer. Doğru. Kedinin haberi var mı evlendiğinden? Var. Onun da yüzünde gülümseme var. Zaten takı takmış. Güzel böyle. Beşi bir yerdeleri boyunlarına takmış. Kediler mutlu. Hanımefendi mutlu. Belediye nikahı mı yapmış? Ha belediye nikahı. Kendi bastırmış ya. Aslında şey nikah bence bu. Psikopos nikahı. Psikopos nikahı. Bana da öyle geldi. Ha nikahı. biraz psikopos nikahı gibi geldi. O da olsun, o da olsun. İkisi de olsun. Vallahi helal olsun hanımefendi. Umarız aradığın mutluluğu kedilerde yakalayabiliriz. diyoruz. Kedilerde çünkü mutluluk yakalayan pek çok insan var. Ee, Evlilikte belki Ama bunlardan. kediler biraz özgür ruhlu ya. Yani evlilik onlara çok Hemen uymuyor gibi Hemen sen kediler şey. deyince aklıma hoş bir şarkı geldi. Kediler, kediler zamanla hep... Aslanı ne oldu bir anda kendi içinde bulabiliyordun. Valla bu sefer şarkıya ben de eşlik edildim. Milletvekilerinden Yıldırım Ramazanoğlu ee, Türkiye'nin nüfusunu Arttıracak formülü bulduğunu açıklamış. E artıyor zaten. Ee, iki... Formüle gerek yok. Her Ama şey roketleme formülize... istiyor galiba. <gülüyor> Kedlemek istiyorlar. İngililere yani... roketlemesini istiyorlar. İngililce de significant anlamına gelen ülkemizi... roketleme demek. Roketleme. Yani anlamlı bir artış mı bekliyor? 2050'de çocuk sayısı aile başına e, asgari ortalamada da iki buçuk olursa 2075'de nüfus 100 milyonu geçecek demiş. Formül bu. O yüzden her kadının e, iki Bayağı buçuk şey... kere doğum yapmasını tavsiye etmiş. Net bu öyledir. Ne diyecekler? Biraz doğru, biraz doğru. İki çocuk bir tavşan. Tavşan yarım çocuk diye geçer çünkü. İki çocuk veya bir kedi. O da yani yine yarım çocuğa girer. M 3 çocuk formülünün bu altında Evet. Bu herhalde ikna etmek için mi? Yani 3 çocuk çünkü çok fazla geliyor. 2 çocuk da az geliyor. En iyisi 2,5 çocuk diye. AKP'de neler oluyor? Neler oluyor? Bir çatlak sesler çıkıyor. başladı. Çatlak sesler. Üç üç. çatlak sesler. 2,5'a şey yapmış. 2,5'a 2,5'tan 3 demeye mi getiriyorlar? Vallahi nüfus 100 milyon olacaksa onun ondan sonra 100 milyonda tutmak için uğraşacağız güzel yuvarlak bir rakam ya. 100 milyon mu? 100 milyon bir aradayız falan filan. Bizi şu anda 100 milyon izliyor falan. Ne kadar güzel olacak. O 101, 105 milyon olduğunda yavan bir şey. Altına düşürsen gene yavan. E sen yine de şu anda 70 mü? Kaçız şu anda? 75 77 diye geçiyor. 75'i geçtik herhalde, değil mi? 5. E tamam sen 100 de yine. Ya. Ha kim sayacak değil mi? Yani ya? 100 de zaten 70'te. Yuvarla gitsin dedi? ya, yuvarla gitsin ya. Bilimde böyle bir şey var. Yuva, yuvarlama var yani. Ama biraz fazla yuvarlamış oluyorsun ya. Yani. Evet canım onu kimisi 3, 4 80, ülke kadar yuvarlıyorsun yani. Kimisi 87'yi yukarıya yuvarlar, kimisi 99'u yukarı yuvarlar. Yuvarlamanın fazlası olmaz Ege. Yani. Doğru. Yuvarlarsın yuvarlayabildiğin Herkes kadar. Herkes gücüne kadar yuvarlayacak. Herkes İsterseniz istediği bir kadar yuvarlasın, yuvarladığı kadar ödesin. 920 reklamlarına bir göz kırpalım ne dersiniz? Kırpalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Çakbeli radyonuzdaydım. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanal severler, respler, şakalar, buyursunlar. Hmm. Hmm. Evet, buradan Buyurun. da uzun uzun şey yaptığımıza göre. Ee, güzel eşek şakaları var Bakalım neler var eşek şakalarında ee, Çılgın Dershane serisinin Dördüncü filmi 16 Ocak'ta Vizyon'a giriyor Bir ara... üçünden haberim yok benim ya Aa, Bir olur de mu? dershaneler kapatılmıyor mu Evet bu sene son o yüzden aslında 2015'te dershaneler. De güzel ilgili. dizi tutturmuştuk diye düşünüyordur mı? Ee, 2013 birincisi Hilmi Cem'i hatırlıyorsunuz hmm. Survivor'ın birincisi vardı ya Hilmi Cem Yok abi hmm. ben hatırlamıyorum. Aa Hilmi Cem'i nasıl hatırlamazsınız ya Hilmi Cem? Şöyle. Hmm. Neyse. Neymiş ee... o mu oynuyormuş? Evet o oynuyor güzel. Ee, hakikaten ee, izlemeye değer. Bu arada çılgın dershane filmi deyince de tabii aklımıza Hayalet Dayı filmi geliyor hemen akabinde. Hayalet Dayı filmi de 17 Şubat'ta gösterime girecek. Ee, bir. Ve, Hayalet Dayı'nın oyuncularından biri bugün stüdyomuzda Merhaba, ee... konuğumuz oldu. Türkiye'den IMDB'ye giren ilk oyuncu. Nasıl Türkiye'den iyi? mi? Türkiye'den İMDB'ye giren ilk oyuncu olarak tanıyorum. Nasıl <gülüyor> i̇şte ya? ya? Gidip bakabilirim. İMDB'ye IMDb girince çıkıyor musun? Nasıl çıkıyor musun? Yani mesela IMDB'ye girdim açtım aplikasyonunu Ege kayacağın yazsam aradığınız kriterlere uygun bir şey Aa, bulunamadı efendim, mı çıkıyor yoksa sonsuza kadar ordasın artık. Yoksa orada boş suratlı bir fotoğrafsız boş bir şey. Boş suratlı bir fotoğraf evet. E, Koyaydı bir tane fotoğraf özellikle <gülüyor> <Bana ne> istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> para istiyorlar. Paramı Ne kadar istiyorlar Ege? Valla yılda 100-150 dolar 3 üç buçuk metre gibi bir şey. Nelere nelere para vermiyorsun Ege? 100-150 dolar niye vermeyeceksin? Aslında ya? doğru ya. Bir daha ne, ne zaman IMDB'ye fotoğraf koyacağım? Ali'nin hava olur, şey olur. Mesela Babanız ne, babam sanatçı. Neredeyse işte sinema sanatçısı. IMDB'de. Bak ben yıllarca oyunculuk yaptım. IMDB'de hiç şeyim yok. Ama işte ben bir ilk oldum. Bundan <gülüyor> sonra başka Türk oyuncuları da görmek istiyoruz. Belki bugün girmiştir. Sen... Dinleyicilerimiz bir bak. <gülüyor> ben şu anda bakıyorum. Ege Kayacan is an actor. Oyuncu değil. <gülüyor> Niye gülüyorsun ya çok ayıp. Oyuncu değil bir yolcu olarak düşünüyorum. for Hayalet Dayı. Parantezinde 2015). E, oyunculuk bir yolculuk ve ben kendim bir aktör değil e, bir yolcu olarak düşünüyorum Bravo bu yolculuğunuzda IMDB'de All Filmography diye bir şey var ona giriyorum Bütün filmlerim aktör, orada var Aktör fanatiz içinde bir giriyorum Hayalet Değil Mustafa e, Sokan <gülüyor> diğer, <gülüyor> diğer filmlerimden bir şeyler var mı? Bakalım Daha ne olacak işte girmişsin abi Ya bir, o bir başlangıç Ege IMDB'deki ilk Türk oyuncu diye yazmış mı onu? Onu Wikipedia'dan hmm. bakabiliriz. Bakayım dinledim. see all news. Giriyorum. Hmm. Benle ilgili haberler. No news available for <gülüyor> 27 this item. 27 Aralık'taki şahs iş olduğunu da yazmamışlar. <gülüyor> commentary message boards. Giriyorum. Hmm. No diyor. <gülüyor> Hep There no diyor. No Rege. topics <gülüyor> diyor. No topics. Board ya ver diyor. şuna 100 doları da o topicleri bir dolduralım ya. Aa, topik, topik topik Anadolu olsun ya. Use new topic. Anadolu to sistemi yazmamış mı? New topic diyeyim. Dur bakayım ne diyecek. Şey, şey yazsana oraya. Please log in to use. Bakayım diyor. Doğru <gülüyor> <gülüyor> <O, gülüyor> diyor efendim. Search, search on Amazon değil mi? Benim mi? Seninle ilgili. Amazon'da Amazon neler çıkıyor? Amazon'a giren ilk Türk müyüm <gülüyor> <miyim> onu bilmiyorum. <gülüyor> no Amazon please diyor. Oradan Çok şey sıkıntılı yok. oldu galiba ya bu benim. Yok, Bazen galiba... diyorum hiç IMDB'ye girmeseydim yani. Çok değişti İMDB'ye girdikten sonra. Sen ne zaman girdin? Geçen hafta mı girdin IMDB'ye? Türk diyorum. <gülüyor> Türk diyorum. Ege Kayacan diyorum. Türk deme Arnavut bu. Arnavut yani Babası Arnavut tarafından. İlk diyorum. First. First. First diyorum. First Turkish actor. First Turkish actor in IMDB. Çıktı. Overview. Ege Kayacan is an actor known for Hayalet Dayı. Panatesinde 2015. Doğru oradan da sonuç veriyor. Teşekkürler. Valla tebrik ederiz Ege. Çok güzel seni biri mi koyuyor yoksa yani onlar MDM, mı e, <gülüyor> yani biz aktörler için bir facebook gibi düşünün mesela orada iddia ediyorum Ben Eflekle şey. falan arkadaş mısın ben efeki eklemedim ya bugün Bunu geldi çünkü sana göndermiş ben efek sizde bağlantı kurmak istiyor LinkedIn <gülüyor> bu LinkedIn'den size şey geliyor mu ya? geliyor evet geliyor herkes ne yapıyor geliyor. onu insanlar biz bu gerçek iş dünyasının dışındayız diye hiç haberimiz yoktu orada başka bir şeyler mi dönüyor ya otomatik galiba o otomatik dediğim yani... Beni e, eklenmişsin. Ya karşı taraf istemiyor da o aslında is evet, evet. istiyormuş gibi mi gösteriyor? Evet. E karşı sizi davet tanıyor. ediyor falan diyor. E ama karşı tarafı bazen tanıyorsun. Nereden bilirsin? Bazen bileyim, Benim işte, tanıdığımı nereden bilirsin? Normalde herkesi tanıma lazım. Her, e, Hulur, az, herkes, her şeyi biliyorlar, vallahi her şeyi biliyorlar. Biz biraz uzak olduğumuz için sevgili dinleyiciler, bu şey dünyaya, CV, dünya CV özgeçmiş, işte kurumsal hayat falan filan ondan 10 on sene önce konuşulan konuları şu anda konuşuyor olabiliriz <gülüyor> yayında. Ne, ne yapılıyor acaba LinkedIn'de? Abi LinkedIn'de profilim var oradan baksınlar mı diyorlar. Ee, oradan bakıyorlar galiba bakarak olmak için bu adam ne yapmış ne etmiş iş dünyasında galiba o anlam için yoksa ya da şey işte arkadaşlık kurarsın da onu ilerletirsin artık gerisi ilkokul arkadaşlarını bulursun. Ben o zaman gideyim bir LinkedIn'de şey yapayım bana bir zamanlar bir şeyler geliyordu işte davetler onun üstüne açtım ondan Hı. sonra yağdı benim de bir Sen tane mı? Açtım da ne yapacağımı bilmiyorum yani. Ne, bir kızımla fotoğrafımı koyayım falan dedim yani. Vallahi yine iyi cesaret ha? <gülüyor> hiç, bilme, hiç bilmediğim bir şeydi Ama bir... canım IMDB'ye girmiş adam onu, onu LinkedIn'i mi halledemeyecek IMDB'ye giren hocam. adam her şeyi yapar Aa ben kendimi Bundan sonra e-mail adresim yerine Şey vermişim <gülüyor> IMDB orada <gülüyor> şey Oradan bana buluşabilirsiniz <gülüyor> Topik açabilirsiniz orada. <gülüyor> Vallahi biraz senin topiklerini güçlendirmek lazım ya. Baksana topik, topik deyince topik bir şey çıkmıyor. Mesela bir Anadolu Lisesi <gülüyor> mezunu Onlar yazılsın tabi. Orada şey. şey yazıyor mu? Yani işte historisi, biyografisi. History. <gülüyor> film histori, e, film biyografi ve kendi biyografisi. Çok galiba <gülüyor> Bu arada hiç baktığınızda bilmiyorum. Modern sabahlarda Wikipedia'ya giren ilk Radyo programı. Öyle mi? Hı hı. Hemen ona da bakalım. Ona da bakalım. Ne e, yapıyoruz biz bugün internetten kendimizi <gülüyor> mı? İnternette ilkler diye bir köşemiz var. <gülüyor> bir evlilik düğün haberi var. Bir onu verelim. Ondan sonra da uzun Ay kal. vallahi kedilerle bir daha bir evlilik daha dinleyemeyeceğim. Yok Denizli'den bir e, düğün töreni. Denizli'den dinlerim. Denizinin düğünleri güzel olur. Denizimiz e, güzeldir. Kim efendim? E, Halit Erdoğan'la e, Gizem yuran çavuşlar. Mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Ee, ama bu isimlerle değil de Google'la Amazon evlendi diye haberler vardı. Çünkü e, Google'da Beyefendi Google'da, Google'da kızımız çalışıyor. Amazon'dan mı? Evet, hafifendi de e, Amazon'da çalışıyormuş. E, ve bunlar Denizli'de mi bir araya gelmişler? Seattle'da çalışıyormuş. E, ve Denizli'de de hoş bir düğün töreni olmuş. Ha, onlar Seattle'da tanışmışlar. Memlekette yapalım düğününü diye Türkiye'ye mi gelmişler? Evet. Denizli'de olduğuna göre veya Denizli'de de tanışmış olabilirler. Onu orasını tam bilmiyoruz ama liseden sonra birlikte okuduk demiş. Ha tamam hmm. Denizli'de tanışmışlar. İyi ama bak güzel yani. olmuş ya. Google'la Amazon'un evliliği de bence ses getirirdi. Bu çiftimizin evliliği de bende ses getirir. Şey geldi mi acaba? Çiçek geldi mi ki Google'dan? yazmış Gelmiştir. zaten bir. Ha? Ona ne deniyordu? Çelenk Yok yok Google'ın her şey doodle. doodle. Ha bir doodl'ı şey göndermiştir ya. Dudul evi de Amazon'dan döşemişler. Beyaz eşyaların hepsini Amazon karşılamış. Denizli'den girdiğin zaman Dudul olarak görünüyormuş Fahir. Ha, yani Google'la Amazon'un ortak e, bir şey Dudul'a çıkıyormuş ve bu dünyada bir ilk. Düğünümüz var dostlar. Sadece Denizli. E Denizli, Denizli dediniz. Bir güzel Denizli türküsüyle veda edelim bu örekleme. Hadi Telli'dir'i söylese Fahir. bizim arşivde yoktur. Denizli'nin horozları tellidir değil geçim. Çillidir. E, Şöyle tellidir tellidir diye başlamış. Chilli edir aman, asman barı dağdan. mükemmel bir gün olacak.